Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında Ece Temel Kur'an'la yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz Ece. Hoş bulduk. Biz de bu arada gördüğünüz gibi bayağı bir yol katettik. <gülüyor> <gülüyor> Ece Temel Kur'an İzmirli ve 1973 doğumlu. 1993'ten başlayarak 20 yıl muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptı. 1996'da Bütün Kadınların Kafası Karışıktır, 1998'de Oğlum, Kızım, Devletim, Evlerden Sokaklara Tutuklu Anneleri, 2002'de İç Kitabı ve Kıyı Kitabı, 2004'te İçeriden Kıyıdan Konuşmalar ve Dışarıdan Kıyıdan Konuşmalar, 2006'da Biz Burada Devrim Yapıyoruz Sinyorita ve Ne Anlatayım Ben Sana, 2008'de Ağrının Derinliği, 2010'da İlk Romanı Muz Sesleri, 2011'de ikinci yarısı, 2012'de Kayda Geçsin, 2013'de e, ikinci romanı Düğümlere Üfleyen Kadınlar ve 2015'de e, son romanı Devir yayınlandı. 2010'da İngiltere'de Deep Mountain, 2011'de ABDT Book of the Age adlı kitapları yayınlandı. Muz, Muz Sesleri aralarında Hollanda Canın da olduğu 5 dilde yayınlandı. Düğümleri üfleyen kadınlar ise Almanya'dan sonra Fransa, Çin ve Polonya'nın da aralarında bulunduğu 13 ülkede yayınlanmayı bekliyor. The Guardian, New Statesman, New Left Review, Le Monde Diplomatique, Berliner Zeitung gibi gazete ve dergilerde makaleler yazdı. Uluslararası Af Örgütü ve Prens Claus Vakfı'nın davetlisi olarak Amsterdam'da 2013 yılı için özgürlük konuşmasını yaptı. Şimdi e, düğümlere üfleyen kadınlara, e, kadınlar hakkında konuşmaya geçen hafta başlamıştık ve tam da oradaki duygular ve bu duyguların politik olması meselesinden bahsedip bu konuyu konuşmaya devam edelim diye düşünmüştüm ben. Çünkü gerçekten duyguların bu politik olması e, meselesi çok gündeme getirilen bir şey değil. Yani ben özellikle senin kitaplarında bunu çok önemsedim. Ee, şimdi yine devirden de bahsedeceğiz ama duyumlara üfleyen kadınlarda da yani duygular aynı zamanda sınıfsal bir şey ki bu sınıf meselesi de yani senin kitaplarında çok önemli ve ben şeyi çok çarpıcı buldum özellikle e, şey de var işte muz seslerinde bisküvi ve lokum e, devirde şokella ve sanaya yani direkt bu hani, o nesnelerle sınıfsal kodlar ve aynı zamanda duygular birbirinin içine girmiş durumda. Hatta şey var, e, devirde en nefret edilen duygu merhamet. Yani Ali'nin en nefret ettiği duygu merhamet. Çünkü merhamet son derece küçültücü, yani eşitsizlik üzerine dayalı bir duygu. Yani bu duygularla eşitsiz ilişki kurma meselesinin e, yani önemli olduğunu en azından ben bir okur olarak bunu gördüm. Bunu yani bilerek mi böyle tasarladın yoksa hani yani özellikle devirde bu çok hani çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor. İnandığım şey şu: eşitlik eşitlik bir duygu durumu aslında. Hı hı. E, i̇deolojik bilgiyle erişebileceğiniz bir yer değil, bir duygu ile hı hı. bildiğiniz ve ideolojik e, teoriyle e, teorik bir şekilde destekleyebileceğiniz bir şey. E, o yüzden de bu kadar içkin gerçek eşitliğin ancak duygusal bir e, hı hı. anlayışla, bir e, kavrayışla yaşanabileceğini, oraya öyle erişilebileceğini düşünüyorum. Yoksa binlerce cilt sosyalizm okusanız da hı hı. bunu çok bilincine varabileceğinizi, bilincinde yaşayabileceğinizi sanmıyorum. Edebiyattaki bu hani nesnelerle bu sınıfsal farkı hı hı. anlatmak ve insan ilişkisinin sınıfsal farkı aşıp aşamayacağı sorusunu sormak e, benim hayatımın sorularından hı hı. biri olduğu için bütün bu kitaplarda bu soru var. Eğer insanlar e, yeni bir ilişki türü icat edip e, bütün eşitsizlikleri aşan e, ilişkiler kurabilirler mi? Hı hı bu sosyal daha çok da bir sosyal sınıflar o farklılık, sosyal sınıflar üzerinden anlatılıyor bu kitaplarda. benim yazdıklarım da öyle. Çünkü gördüğüm en acımasız, en suni, en yapay ve en çirkin belki de farklılık o. Yani sınıfsal farklılık. Ee, ...insanlara sonradan bu kadar iyi öğretilmiş bir farklılığın... ...insanların duygu dünyasını bu kadar biçimlendirmesini... ...ilişkilerini bu kadar biçimlendirmesini... E, ...tiksintiyle karşıladığım için evet, diyeyim. Ee, edebiyatta da işte Ali ile Ayşe gibi... ...biri yoksun, biri memur çocuğu, iki çocuğun... E, ...daha henüz o toplumsal ilişkileri tam öğrenmemiş olmalarına rağmen... ...sınıfsal farklılıkların farkında olmalarını ve... Hı -hı. ...bunu aşmaya çalışmalarını... E, Anlatmaya çalıştım hani ben de bakmaya çalıştım bu konuda düşünmeye çalıştım diyeyim. Şimdi biraz o zaman çocuk gözünden anlatılmasına geçeceğiz kitabın ama... ...tabi bu bir 12 Eylül romanı. Devir. Öyle memin emin değilim yani bunu ben de böyle çok Hı. söyledim ama şimdiden düşününce... ...aslında hmm, içindeki kuğu hikayesinin daha büyük bir metafor olduğunu ve... Daha Hı -hı. çok şey anlattığını düşünüyorum. 12 Eylül sadece bir fon. 12 Eylül kitabı demek... Hı -hı. E, ...şu yüzden hoşuma gitmiyor. Çünkü 12 Eylül'ün ne olduğunu bilmeyen bir insanın... ...anlayabileceği bir hikaye yazdım. 12 Eylül'ün de çok ağır referansları var. Çok fazla Hı -hı. yüklü bir mm, Hı -hı. kavram. Sanıyorum onun ötesinde bir şey oldu. Ötesinde derken aşam manasında... ...onun ötesinde bir şey yazdım. E, ku, kuğuların kanatları kırıldıktan sonra uçmalı, uçtuklarını unutmalarıyla ilgili bir şey yazdım. Hı hı. Ee, ve yine yaralar geçen programda hı hı. bahsettik. Yaraları organlarımız zannetmek gibi bir hatamız olabilir dedim hayatta. Burada da sakatlıklarımızı hı. E, Güzel. Hı hı. sınırlarımız sandığımız e, zamanlar olabilir. Sanıyorum bununla ilgili bir roman. Yani kanatlarınız kırılınca uç, uç, uçabildiğinizi ...hatırlamaktan korkmayın. Hı hı. Ee, çünkü kırık kanatlılara... Um, ...uçabildiğini hatırlamak... ...sadece acı... ...verebilir ama... ...belki başka bir şey daha olabilir. Yeniden insan kendine kanat yapabilir. <gülüyor> evet ama yine de şey var bence... ...bu 12 Eylül romanları... ...yine böyle bir iki... Yani ...12 Eylül romanları demeyelim de uzun... Hı hı. ...yani 12 Eylül... ...bu askeri darbenin anlatıldığı döneme... ...bir ilgi başladı... ...yeniden Edebiyat'ta... Yani, Aa, galiba öyle evet, ee, başladı devirle birlikte eş zamanlı olarak e, bahsedilmeye başladığını ben de görüyorum hı hı. Ee, insanların bir birincisi bir yaz döneminin bittiğini hı hı. düşünüyorum evet. İkincisi hatırlamak için bir gerekçe var artık hı hı. Yani boşu boşuna hatırlamaya zorlamak değil insanları da ee, herhalde Gezi ile birlikte hı. benim için öyle en azından hı. devredilecek, hatıranın devredileceği insanların geldiğini görünce anlatmaya başlıyorsun. Tıpkı ihtiyarların dinlemeye başlayan bir çocuğu görünce bütün hikayelerini anlatmak istemesi gibi. Ee, ben de devretmek istedim. Çünkü biz aradaki bir hı hı. devreden Hoşarız. bir ıı, öyle nesliz öyle evet söyleyeyim. söyleyeyim. Biz korkuyla yaralanmış... Ee, yani bu devletin neler yapabileceği bilgisinin korkusuyla yaralanmış bir nesiliz ve bunu bilmeyenler, buna bizim kadar aşina olmayanlar ya da bu bilgiyle büyütülmeyenler devretmek gerektiğini düşündüm yani geçmişte olanları. Bir de şöyle bir şey var mesela 12 Eylül'ün e yani yine aynı şey oldu. Yani 12 Eylül romanları demek değil de 12 Eylül'e dair ya da 12 Eylül'ün yer aldığı romanlarla ilgili de bayağı bir eleştiriler getirildi. İşte bu Eylülist romancılar en bunun işte bilinen özelliklerinden birisi. Ama hani bir böyle şey vardı en azından bu 2000'den sonra yazılanlara baktığımızda daha böyle hani devrimcilerin kendi içinde hesaplaşması... ...bir 12 Eylül'de biz ne yaptık, ne oldu... hesaplaşması şeklinde olan romanlar var... Kendi bir taraftan da şey vardı... ...hani zaten bu devrimciler yok edildi... ...yani yok, bilerek yok edildiler... ...ve yok edilmeseydi ne olurdu... ...ki mesela Uyur Kulak, Murat Uyur Kulak... ...bana öyle gelir hani ...yok edilmemiş olsaydı ne olurdu... ...daha böyle... E, bunu bir karamsarlık hikayesi değil de... ...daha böyle umut hikayesi gibi... ...anlatmak... ve e, ...ama şey daha farklı... ...mesela bu devirde de var... İşte Figen Şakacı, o da bir çocuğun gözünden 12 Eylül'ü anlatıyor. Orada biraz ilhamlarınız da birleşiyor. Tabii Ayşegül Devecioğlu biraz bu işin içinde. İbrahim Yıldırım, o da 2000'den sonra yine 12 Eylül'ü anlatmaya devam etti. Ama bu artık hesaplaşma meselesinden çok, hani senin dediğin gibi yaz tutma hikayesi ve arkasından gezi olduğunda bu 12 Eylül daha böyle ümit var bir şekilde anlatılmaya başladı. Hani umut var. Hani biz buradan ders çıkarmak demek istemiyorum aslında. Çünkü senin kitabında birazdan konuşuruz. Bu yurttaşlık bilgileri dersiyle alaya eder şekilde üniteler falan. Ama bu değişti. Yani bunun değişmesi de iyi geliyor bana. İyi bir şey yani bu. Um, ben yani Tanıklar... Öyle mi? <gülüyor> şimdi şöyle bir şey de var. Tanıklar gidiyor yavaş yavaş. Uh -huh. ...zaten yurt dışında olanlar var... ...işte zaten susmuş olanlar var... ...zaten bu konuyla ilgisini tamamen... ...bilinçli olarak kesmiş olanlar var... ...bu konuyu konuşmaya meraklı olanlar da... ...daha ihtiyarlıyorlar vesaire neyse ne... Ee, ...bana sorarsan... ...herkesin üç aşağı beş yukarı... ...günah işlediği bir dönem... Hı hı. ...birincisi... ...bu yüzden kimse konuşmak istemiyor aslında... ...ben... Doğrusunu istersen daha çok konuşulacağını düşünüyordum devirin. Daha çok tartışılacağını, daha çok saldırıya uğrayacağını Hı -hı. vesaire vesaire. Hiçbiri olmadı. Çünkü aslında galiba hiç kimse konunun açılmasını istemiyor. En dipte. Hı -hı. Bir taraftan böyle bir e, yanı olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla o ümit var e, daha e, 12 Eylül'ün yarattığı baskıyı değil de öncesinde başka bir şey vardı. Ve bize bunu anlatmamıza Hı -hı. izin vermediler denilen dönemi. Hı -hı. Yani Gerçi onlar pek demiyorlar belki ama ben diyorum yani esas anlatılması gereken Hı -hı. şey ondan önceki dönem. Hı -hı. 12 Eylül neyi bitirdi? Çünkü 12 Eylül gerçekten başarılı bir darbe. Kendisinden olan önce olan her şeyin tarihini yeniden yazmış ve bunu kabul ettirmiş bir darbe. İşte kandırılmış çocuklar birbirlerini öldürdüler. Böyle Hı -hı. bilinmesini sağladı darbe. Benim için önemli olan ondan önceki bölümdü. Ee, ondan önceki bölümün de... ...ben devredilmesi gereken yerini yazdım. Hı -hı. Şimdi hep bir daha doğrusu bir tartışma vardı. Benim çok aklımda kalan bir tartışmadır bu. Orhan Kemal üzerinden... E ...Yıldırım Türkiye'nin de katıldığı bir tartışma. Orhan Kemal'in fazla iyi bir insan olduğu için... ...belki de yeterince iyi bir edebiyatçı olamadı... Hı -hı. E ...gibi bir şey söylenmişti. Belki biraz... ...şimdi benim kendimi eleştirdiğim yerde orası... ...bir radyo programı bunu söylemek için uygun bir yer değil ama... E ...yeterince acımasız... Davranamadım yani e, ve yeterince daha doğrusu bağlantısız davranamadım. E, benim de ailem solcu olduğu için ben de o hassasiyetlerden geldiğim için ve duygusal olarak bu ideolojiyi benimsediğim için ve o tarafı benimsediğim için ve sonuç olarak ortada bir mağdur edilmiş gerçekten yok edilmiş bir kitle olduğu için belki Hı -hı. ve erdemler olduğu için onlara biraz daha iltimas geçerek yazdığımı hissediyorum. Evet. İki çocuğun gözünden yazmamın nedeni o iltiması geçebilmekti belki de. Çünkü Birgül ablayla Hüseyin abinin ne kadar güzel olduğunu sadece bir çocuk görebilir. Birgül ablayla Hüseyin abinin ne kadar beceriksiz olduğunu, saçma sapan şeyler yaptıklarını, yanlış ideolojik seçimler yaptıklarını, yeterince demokratik ve liberal olmadığını, blablabla falan yani bunları bir çocuk görmez. Birgül ablayla Hüseyin abinin iyi niyetli olduğunu görür. Hı hı. inandığını görür ve iyi şeyler yapmak istediğini görür. 12 yıl öncesinden de bence şimdiye aktarılması gereken şeyler o hesaplaşmalar falan filan değil hı hı. tamamen o e, o duygu meselesi o işte ideolojinin duygusal bir mesele hı hı. olması benim için belki de bunu da biliyor olmamdan kaynaklı biraz çünkü birçok insan sosyalist olmadan önce sosyalist sosyalist mücadelenin içine girdi hı hı. belki çıktığında bile o mücadeleden hala sosyalizmin hı hı. ne olduğunu bilmeyen insanlar bile vardı sadece bu işlerin yanlış olduğunu, vicdanen buna katlanamayacağını, bu eşitsizliğe, adaletsizliğe ve baskıya katlanamayacağını düşündüğü için o hareketin içinde olan insanlar vardı. Ve ben onların duygularını, kalplerini, vicdanlarını, varoluşlarını çok önemsiyorum. Devredilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Ali ve Ayşe'ye ve onların çocuk gözünden anlatımını bu romanda geçeceğiz. Geçmeden yine bir şarkı çalalım mı? tabi Tabii. Aa, ...romanda Behia Akson... <gülüyor> evet. ...çok var ben de çok severim... Ee, ...Necla Hanım... ...anneanne... Hı hı. ...çok benim en sevdiğim şarkısını çok seviyor... ...acaba neden? <gülüyor> Sen de yoksun bilmiyorsun halim kalmadı... yol bulama gözlerim yandı aldım başladı Nereden bitti Kavuştum derken Hasreti geldi Ayrılıktan, göz başka ne sanki? Bu benim denim, aşkım kaderim. Ayrılıktan, göz yaşından başka ne sanki? tekrar 94.9 açık radyodasınız ee, günün ve güncellin edebiyatında Ece Temel Kur'an'la e, son romanı deviri konuşmaya başlamıştık şimdi devam ediyoruz ve en son e, Ali ve Ayşe'nin gözünden işte bir gübla ve Hüseyin abinin e, hatalarını ve ne kadar yanlış tercihler yaptıklarını göstermemek için bakış açısını çocuklara e, çevirdiğinden ...bahsetmiştim. Şimdi bu çok zor bir şey bence. Yani bir çocuk gözünden dünyayı anlatmak, hele de öyle bir dönemi anlatmak. E, bu da yine benim çok dikkatimi çeken bir şey. Bu da yani başka yazarlarla da konuştuk bunu. Yani bir çocuk dünyası, çocuk gözünden bir şeyleri anlatmak da... ...yani son dönemlerde gerçekten tercih edilen bir şey olmaya başladı. Mesela buna da yine hani yine konuştuk 12 Eylül'ü yani doğrudan kendi kuşağının hesaplaşmasının dışında anlatmak gibi. Bu sefer hani bizim kuşağımız aslında biz hepimiz aynı kuşağız yani. Bu kuşağın kendisiyle hesaplaşması olarak görenler de var. Hani bu çocuk gözünden anlatma hikayesini. Hmm. Sen ne düşünüyorsun hmm. bu konuda merak ediyorum. Benim için berraklık önemliydi. Saf bir bilgiye e, ulaşma çabası yazmak çünkü. Ve bu berraklık için çocuk... Gözü demeyeceğim, dili diyeceğim. Hı hı. E, gerekliydi Şimdi bu çocuk gözü meselesi önemli. E, çocuk diliyle, gözü gözüyle yazılmış romanlarda ya da metinlerde diyeyim genel olarak şöyle bir şey var: ya büyüyüp de küçülmüş çocuk gözü, ya şimdiden baktığın da gördüğün o zamanki çocukluğun. Ee, ya da e, iyice yani sinemada daha kolay çünkü çocuğu gözü görüyorsun onun bir şey söylemesine gerek yok falan filan ee, dolayısıyla bir çocuk dili Hı -hı. aslında yok yani e, devirde e, yapmaya çalıştığım şey böyle bir çocuk dili icat etmekte yani keşfetmek değil keşfedilebilecek bir şey değil ama Hı -hı. icat ettim bunun önemli olan inandırıcı olması ve Hı -hı. yeterince inandırıcı olduğunu düşünüyorum ben Hı -hı. Öyle, evet. şimdi bu Dille bir şey inşa bir dünya inşa ettim ve biraz önce arada da konuştuk. Bir, bu Sonuçta şimdi işte son zamanlarda yaşa, yazılan 12 Eylül'le ilgili romanlar tarihle ilgili bizim inşa ettiğimiz şeyleri hatırlamak istediklerimizi bize öğretilen değil, hatırlamak istediklerimizi yeniden kuruluyor. Ve biz belki kendi tarihimizi yeniden yazıyoruz. Sol Hı -hı. tarihi vesaire ya da bu ülkenin tarihini. Ee, bunun gibi ben de çocuk diliyle... E, ...dili icat ederek... ...bir çocuk dünyası kurmak istedim... ...ve önemli olan bu dilin... ...çocuksu olmamasıydı. Hı hı. E, çünkü... ...çocuksu hı hı. olunca o... şey ...suni bir şey, yapay bir şey. Hı hı. Ama çocuk diline temas etmek... ...öyle bir şeyin olduğunu hissettirmek... ...o başka bir dünya kurmak anlamına geliyor. Benim istediğim şey berrak bir dünya kurmaktı. Hani bu ülkenin ruhunu hı hı. anlatan... ...bir edebiyat dünyası... ...berrak bir edebiyat dünyası... ...kurmak istedim. Hani... Ve hı hı. burada önemli olan sözlerden bir tanesi tabii bu ülkenin ruhu, böyle bir ruhu var mıdır, varsa ne kadar anlatılabilir hı hı. Ee, gibi dertlerim vardı. Ve bu yüzden hani çocuk dili e, tek seçenekti. Hı hı. Ee, şimdi artık e, devirde Ankara'ya odaklanıyoruz. Yani daha geniş bir coğrafyamız yok. Yani diğer yerinde olduğu gibi ama Ankara tabii çok merkez ve birçok şeyin sembolü. ...halinde gösterilmiş durumda... ...ve hani sen de söylemiştin... ...benim orada anlatmak istediğim aslında sakatlık ve kuğular... ...hani sadece 12 Eylül... ...romanı yazmadım ben diye... ...ama bu şey de var... ...yani bu kuğu meselesi... ...biraz şey gibi geldi bana... ...diğer kitaplarda da olan bir şey... ...hani duyguları anlatmayı seviyorum... ...dediğin için şimdi aklıma gelen bir şey aslında bu... ...hani senin kitaplarında bu... ...duygu meselesi olmazsa olmaz... ...bir romantik atmosfer... Hmm. ...yaratmak... ...hani bu devrimciler romantik değil... ...evet şeyler... ...çok sakil duran şeyleri var ama... ...iki çocuğun hani şeyi kurtarması... okuyu kurtarması... ...çok romantik bir şey aslında... Hmm. ...bana öyle geldi öyle en azından... ...bana hiç romantik gelmedi... Ee, ...şöyle geliyor bana... ...gerçekten ben artık nasıl diyeyim... ...o çocuk Hı -hı. kafasına girdiğim için mi yazarken bilmiyorum... ...son derece gerçek... E ...geldi... ...yaparken... Hı -hı. Bir de yani şöyle bir şey benim de gerçekte tuhaf bir bağlantım var. Biraz saplantılı bir bağlantı. Kurtuluştan e, hmm. Kuğulu Park'a küçük adımlarla yürüdüm. Bu bir çocuk için ne kadar süre alabilir? Ve nerelerde durması gerekebilir dinlenmek için? İşte bir el arabasını sekiz yaşında bir çocuk ikisi birden nasıl kaldırıyor? E, gerçekte böyle bir saplantılı ilişki kurmak belki romantik bir şey olabilir ama... <gülüyor> e, ...bana çok gerçek geldi. Bir çocuğa geleceği kadar... Gerçek geldi yani um, ama romans Hı -hı. yani büyü böyle Hı -hı. bir başka dünyalar falan var ve bunu gerekli de buluyorum doğrusu istersen hayatta da Hı -hı. E, bir mana katma çabası Do e, öyle öyle bir şey var hem kendi hayatında da var hem de hem yazdığım metinlerde de var tabi. Şimdi maalesef yine bize bu haftada ayrılan e, süre bitmiş durumda. Tabi devirle ilgili konuşacak çok şey var daha ama en azından biz okurlara bir ilham vermiş oluruz bilirsek ne mutlu bize diyerek yine e, Ece'nin bugün bizde e, devirden okuduğu bir sayfayla sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın görüşmek üzere. Ali'nin iç sesiyle yazılmış e, Seyran Bağları Mahallesi'nin Gecekondu Bölgesi'ni anlatan e, kısa bir bölüm. Uçuyor galiba. Uçuyor mu Ali? Çek ipi kalın biraz. Öyle anlarız. Çektikçe ip avucumu kesiyor. Uçuyor demek mi Hüseyin abi? Gece karanlıkta görünmüyor hiçbir şey. Uçurtmanın sesi geliyor tek. Pata pata pata pata pata. Uçuyor mu demek Hüseyin abi? Yanmış gece kondumuzun bahçesinde çok gürültü var. Siyah küller kalkıyor. Ablalar türkü söyleyip oynuyor çünkü. Zamanlıktan samanı da kaldıramadım zühtü. <gülüyor> sahte nişan var yine. Bu seferki sahte gelin abla çok güzel. Yeşil gözlü. Uçuyor mu Hüseyin abi? Hüseyin abi ot tülü, inşaat mühendisliğinde. Herkes giremez ot diye. Parkalı ablalarla abiler gidebilir tek. Gece kondusu yanmış çocuğun sevinsin biraz dediğini duydum ki ben. Hüseyin abi o yüzden uçurtma yaptı bana kırmızı kağıttan. Görünmüyor uçurtma. Çünkü şimdi ablalar gaz lambalarının ışığında oynuyor ki abiler arka bahçede konuşsun. Anneler üzülüyor ki babalar küllere baksın sussun. Elektrikler de kesik zaten. Ama sabah belki bu sefer başkaları gibi çabuk çabuk konuşabilirim anlatırım herkese. Hüseyin abi bana kırmızı uçurtma yaptı. Gece uçtu. Hüseyin abi eliyle acele acele deniyor ipi. Sahte nişan elektrikler gelince bitecek çünkü. Sahte nişanlık kıyafetleri çıkarılacak. Ablalar pantolonlarıyla kalacak. Gizli toplantıda bitecek o zaman. Işıklar gelince her şey duracak. Abiler çağırıyor işte. Hüseyin başlıyoruz. Geldim dedi Hüseyin abi. Hüseyin abi şef çünkü. Ali görünmüyorsun şimdi ama... ...görmüyorsun şimdi ama uçtu uçtu bir yere takıldı bu uçurtma. Hemen konuşamam ben. Geri zekalı değilim. İçine kapanığım Köyden dede gelince demişti Ciddi çocuk o üstüne varmayın Ali Hüseyin abi ipi çekti Yutkunduğu için gırtlağındaki top gibi şey indi kalktı Ali bizim bunu kesmemiz lazım aslanım Takıldı bu bir yere Karanlıkta da bulamayız şimdi Ama o zaman sabah kimse inanmaz uçurtmaya Gökhan yine rüya görmüştün sen derse Diyemiyorum ki kesmeyelim Soramam ki Peki hiç uçtu mu Hüseyin abi?